Yine çalışacağız inşallah. Ve hayatımıza geçirmeye çalışacağız. Allah Azze ve Celle el-Hak'tır. Allah Azze ve Celle el-Mubi'ndir. Allah Tebareke ve Teala'nın El-Hakku ismi Kur'an-ı Kerim'de 10 yerde zikredilmiştir. Allah bu ismi El-Hakku ismini 10 yerde zikretmiştir Kur'an-ı Kerim'de. Allah Azze ve Celle Yunus Suresi 32. ayeti kerimesinde Fezalikumullahu rabbukumul hak. İşte bu sizin hak olan Rabbiniz Allah'tır. Fe madza ba'del <gülüyor> hak illa ddalal. Hakktan sonra ancak dalalet vardır. Fe enna tusrafun <gülüyor> öylese neden saptırılıyorsunuz? Yine Allah azze ve celle hac suresi 62. ayeti kerimesinde veleke bi enallahu vel hak. İşte böyledir çünkü Allah Hak'tır. Ve anne ma min donihi, hu al Allah'tan başka taptıklarınız ise batıldır. Ve anne Allah'a hu al Allah Ali ve Kebir'dir. Ve müminun Suresi 116. Ayeti Kereyesinde, ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ Hak, ﷻ ﷻ ﷻ ﷻ La ilahe illa huve rabbul arşil kerim. Allah kendisinden başka ilah olmayan yüce arşın Rabbidir. Mubin ismi kardeşlerim, el-Hak ismiyle bir yerde birlikte zikretmiştir. Allah subhanahu ve teala, Nur suresi 25. ayeti kerimesinde, يَوْمِ اِذٍ يُوَف۪يهِمُ اللّٰهُ د۪ينَهُمُ الْحَقِّ وَيَعْلَمُونَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الحق. El Mübin. O gün Allah onlara kesinleşmiş cezalarını taslamam verecek ve onlar Allah'ın hak olduğunu bileceklerdir. Kardeşlerim El Hak, Allah El Hak'tir. El Hak'u isminin manası yani kendisinde hiçbir şek ve şüphenin olmadı. Ne zatında, ne isim ve sıfatlarında, ne uluhiyetinde hiçbir şek ve şüphenin Olmadığı haktır Allah Azze ve Celle. Allah hak mabuddur, hak ilahtır. Ondan başka ibadet edilecek ilah yoktur. Allah Tebareke ve Teala haktır. İsim ve sıfatları haktır. Fiilleri ve sözleri haktır. Dini ve şeriatı haktır. Haber verdiklerinin tamamı haktır. Vaat ettiği haktır. Vaidi yani tehdidi haktır. Allah Subhanahu ve taala. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gece namazı kıldığı zaman bu manayı ikrar eder eder bir şekilde gece namazını açtığı zaman şöyle dua ederdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas radıyallahu anhum'dan gelen rivayette Bukhari ve Müslim'in rivayeti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Gece namazına, teheccüd namazına kalktığı zaman istiftahı yani namazın başında şöyle derdi. Allahümme lekel hamd, Allahümme hamd sanadır. En qayyimus semavati vel ve men fihin. Sen göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakinin her şeye hükmeden yönetensin. Ve lekel hamd, leke mulkus semavati vel ardi ve men fihin. Hamd sanadır. Göklerin ve yerin mülkü ve onların arasındakilerin hepsi sanadır, senindir. Ve lek'el hamd hamd sanadır. Enta nuru semavati art, sen göklerin ve yerin nurusun. Ve lek'el hamd, hamd sanadır. Enta melikus semavati art, sen göklerin ve yerin hükümdarısın. Ve lek'el hamd, sanadır. Entel hak, sen haksın. Ve va'dukel vaadın vaadetmen söz vermen haktır. ve liqa'uka hakkun senin kıyamet günü karşılaşmak haktır. ve kavluka hakkun senin sözün haktır. vel cennetu hakkun ve'n naru hakkun cennet ve cehennem haktır. ve nebiyyun hakkun nebiler peygamberler haktır. ve Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem hakkun <coughs> ve's saatu hakkun kıyamet saati haktır. Allahümme leke eslemd, ya Rabbi sana teslim oldum. Ve amant, sana iman ettim. Ve aleyke tevekkelt, sana tevekkül ettim. Ve ileyke enabd, sana yöneldim. Ve bike khasemd, senin için davacı oldum. Ve ileyke hakemd, sana muhakem oldum. Faghfir ma kaddemtu ve ma akkart. Takdim ettiğim, daha önceki ve daha sonra işleyeceğim günahlarımı bağışla. وَمَا أَصْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ Gizlediğim, maçığa vurduğum günahlarımı bağışla. اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِرُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنْتُ Bu, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in geceleyin teheccüd namazına kalktığı zaman istiftah tekbirinden sonra okuduğu duadır. El-Mubin kelimesinin manası Allah Azze ve Celle el-Mubindir. Bu da Allah, Allah Azze ve Celle Doğru yolunu insanlara açıklamıştır. Ve yine salih amelleri yani insanların sevap elde edecekleri salih amelleri açıklayandır Allah Azze ve Celle açıklamıştır. Ve yine cezalandıracağı yaptığında ceza hükmüne girecek, cezalandırılacak kötü amelleri de beyan etmiştir Allah Azze ve Celle. Allah diyor ki Subhanehu ve Teala... Nisan suresi 26. ayet-i kerimesinde Yuridullahu liyebeyena lekum Allah size açıklamak istiyor. Yani şeriatını, dinin kurallarını açıklıyor. Açıklamak istiyor. Ve yehtiyukum sunenel dine min kablikum. ve sizden öncekilerin yoluna ne yapmak erdirmek istiyor. Ve tutu aleykum ve sizin tövbelerinizi kabul etmek istiyor. Vallahu alimun. Hakim Allah alimdir, hakimdir. Ve yine Tövbe Suresi 115. ayet-i kerimesinde "O me kana Allahu li yudilla qauman ba'de iz hadahum hatta yubayyana ma hatta yubeyyin Allah doğru yola ilettikten sonra sakınacak sakınacakları şeyleri kendilerine apaçık bildirmedikçe bir toplumu saptıracak değildir. Mubin kelimesinin manalarından bir tanesi de Allah Azze ve Celle'nin bir olduğu apaçık bir şekildedir. Allah hak ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ve kardeşlerim Allah Azze ve Celle kendisinin hak ilah olduğunu... Ve kendisinin hiçbir ortağı olmadığını Kur'an-ı Kerim'de birçok deliller ve apaçık şekilde hüccetler zikretmiştir. Ve Allah Azze ve Celle'nin e, ilahlığının bir olduğuna, bunun hak olduğuna ve ondan başka ibadet edilecek her şeyin batıl olduğunu birçok deliller getirmiştir Allah Subhanahu Teala. Haç suresi 62. ayeti kerimesinde, Dalik bi en Allahu hu'l hak. Allah haktır. Ve en ma yed'un men dunhu hu'l batil. Allah'tan başka ibadet ettikleri ise batıldır. Ve en Allahu hu'l aliyyu'l kabir muhakkak ki Allah alidir, yücedir, kebirdir, büyük olandır. Yani Allah Azze ve celle onlara veya bizlere azametini ...ve sıfatının ne kadar yüce olduğunu... ...açıklıyor Sübhanahu ve Teala. ''Hüve'l haq'u haktır.'' <gülüyor> yani ''Hüve'l ma'budu el hak ...bi hak el ma'bud bi haq'in Allah Azze ve Celle hakkıyla ibadet edilendir.'' Ve yine ''Lâ ma'buda bi haq'in Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek yoktur.'' ''Allah zatında isim ve sıfatlarında kamil olandır.'' Allah'ın dini haktır, peygamberleri haktır, vaadi sözü haktır, tehdit etmesi haktır ve kulları ile bir, e, karşılaşa, karşılaşacak olması haktır. Ve Allah subhanahu ve teala, Allah'tan başka ibadet ettikleri ise nedir? Batıldır diyor Allah subhanahu ve teala. Yani kendi nefsinde batıldır. Ve onlara yani putlara ibadet etmek veya Allah'tan başka eşler koşmak onlara ibadet etmek nedir? İşte hayvanlar olsun diğer işte taşlardan veya ağaçlardan yottukları putlara tapmaları nedir? Batıldır. Çünkü hepsi zahildir, yok olacaktır. Ancak kalıcı olan Allah'tır. Onlar ne kendileri için bir fayda vermeye ne de bir zarar dokunmaya muktedir değillerdir güçleri yetmez yani bırakın kendi nefislerine zarar ver veya bir fayda vermeyi bir başkasına asla ve asla nedir zarar, zarar ya da faydaları dokunmaz gibi batılın en batıl olanıdır ve Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de kendisinin hak mabud, hak ilah olduğunu birçok şekilde açıklamıştır subhanahu ve teala. Bunlardan bir tanesi Allah Azze ve Celle Rab olmasında tektir. Yani Allah tek yaratıcıdır. Allah tek rızık verendir. Allah tek nimet verendir. Allah Azze ve Celle bu kainatı tek başına yöneten idare edendir. Çünkü o hak ilahdır, Rab'tır. Hak Rab'tır. Ondan onun bir benzeri ortağı yoktur. Öyleyse kardeşlerim, eğer bir kimse Allah Azze ve Celle'nin rap olduğunu, yani eğer bunları ikrar ediyorsa, kabul ediyorsa, o zaman Allah Azze ve Celle'yi ibadette de birlemesi ve itaati ve huşuyu, e, ihlası sadece onun için yerine getirmesi gerekir. Allah azze ve celle <gülüyor> Haç suresi 61 ve diğer ayeti kelimelerinde bakın şöyle buyuruyor. Diyor ki: "Zalika bi en Allah fi'n ve nahara fi'l Allah azze ve celle geceyi gündüze, gündüzü de geceye girdirendir. Ve inna Allah semi'un basir. Allah işitendir, görendir. ذَلِكَ بِاَنَّ اللّٰهُ هُوَ الْحَقِّ وَاَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ Çünkü bu Allah'ın hak ve onların Allah'tan başka ibadet ettiklerinin batıl olmasıdır. وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرِ Allah Ali'dir, kebirdir. اَلَمْ تَرَا اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاًا Allah azze ve celle'nin gökten yağmur indirdiğini görmedin mi? Fatuṣbihel ardı muhtarra ve bu indirilen yağmurla yeryüzü ne olur? Yem yeşil olur. İnna Allah alatiyfun khbīr. Allah kullarına karşı yumuşak davranan ve her şeyden haberdar olardır. Luhu mafil semawati ve mafil ard. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. ve inna Allah alahu hamid. Allah ganidir hiçbir şeye muhtaç değildir hamittir övülmeye layık olandır. Elem tara ennallaha sahhara lekum ma fil art. Görmedin mi yeryüzündeki her şeyi Allah sizin emrinize verdi. Vel fulku fil bahri bi amrihi. Gemi Allah'ın emriyle ne yapar? Denizde yüzer, akar gider. إِلَّا ve yumsiku semaa an taqa'a illa bi Allah gökyüzünün yere düşmemesi için ne yapar onu tutar innallaha bin nasi le rahim muhakkak ki Allah insanlara karşı şefkatli ve merhametli davranandır merhametli olandır huvel ladhi ahyaikum thumma yumitukum thumma sizi yaşatacak sonra öldürecek, sonra tekrar diriltecek olan O'dur. اِنَّ insane لَكَفُورُ Bütün bunlara rağmen insan çok nankördür. Haç suresi. Ya yine Allah Azze ve Celle Yunus suresinde diyor ki 31 ve 32. ayeti kerimesinde قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ semai السَّمَاءِ وَالْعَرْضِ Sizi gökten ve yerden rızıklandıran kimdir? وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ İşleri yöneten kimdir? فَسَيَقُولُونَ Allah Onlar Allah'tır diyecekler. Fakul اَفَلَا تَتَّقُونَ De ki, öyleyse korkmaz mısınız Allah'tan? فَذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمُ hak O sizin hak olan Rabbiniz Allah'tır. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الدَّلَانِ Hak'tan sonra ancak dalalet sapıklık vardır. فَاَنَّا تُسْرَفُونَ Öyleyse nasıl olur da Allah'tan ona imandan yüz çeviriyorsunuz? Yine Allah Azze ve Celle kendisinin hak ilah olduğuna dair isim ve sıfatlarını ve kendisinin kemaline, celaline ve azametine, yüceliğine delalet eden yüce sıfatlarını zikretmiştir Allah Subhanahu ve Teala. Ve Allah Azze ve Celle kendisi ibadeti hak edendir. Ve bunun emsallerinden, misallerinden bir tanesi de Kur'an'daki en yüce ayet olan Ayet-el Kürsi'dir ki Allah Azze ve Celle burada tevhidi ikrar ilemiş ve burada Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden beş isim ve Allah Azze ve Celle'nin yüce sıfatlarından yaklaşık yirmiden fazla da sıfatı zikretmiştir Allah Subhanahu ve Teala. Ve yine kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin hak ilah olduğuna dair delillerden yine Allah Tebareke ve Taala çeşitli nimetlerini ve o nimetlerin sürekli devam ettiğini zikretmiştir. Ki Nahn suresinde bu sureye bazı ilim ehli suratun ni'am yani nimetler suresi ismini vermiştir. Çünkü Allah Azze ve Celle orada birçok nimetleri saymıştır. Allah subhanahu ve teala bu da hepsi de nedir? Allah Azze ve Celle'nin hak ilah olduğuna şahitlik etmektedir. O yüzden Allah Azze ve Celle Nahn suresi 81 ve 83'te كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ İşte bu şekilde Allah size nimetini tamamlar. Umulur ki ne yaparsınız? Allah'a teslim olursunuz, Müslüman olursunuz. فَاِنْ تَوَلَّوْ فَاِنَّمَا al الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ Eğer yüz çevirirseniz, Peygamber'e düşen, sana düşen nedir? Apaçık bir tebliğdir. نِعْمَتَ اللّٰهِ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللّٰهِ onlar Allah'ın nimetini bilirler, sonra yunkirounu, yunkirounu, ve aksaruhumul Allah'ın nimetini bilirler, fakat ne yaparlar? Sonra da inkar ederler. Bu aksaruhumul kafirun Onların çoğu diyor Allah Azze ve Celle. Yani bütün nimetleri bildikleri halde, ikrar ettikleri halde inkar eder ve küfre düşerler. Nahl suresi 3, 81, 83. Demek ki kardeşlerim Allah Azze ve Celle buradaki birçok nimetlerini saymış ve bundan dolayı da bazı ehli, ilim ehli bunu suratın ni'am yani nimetler suresi diye de isimlendirmiştir Nahl suresini. Ve yine Allah Azze ve Celle hak ilah olduğuna dair darda düşenlerin veya başı dara gelenlerin, kötülüğe düşenlerin Düşenlerin duasına icabet ettiğini söylüyor ki bunu Allah'tan başka hiç kimsenin gücü yetmez. Allah diyor ki Neb'in suresi 62. ayeti kerimesinde أَمَّنْ يُجِيبُ muttara اِذَا دَعَهُ Dua ettikleri zaman e, dara düşenlere kim icabet ederdir? Ve yeşüfü su'e ve başa gelen kötülüğü kim kaldırır? Ve yec'alikum hulefe el ve sizleri yeryüzünün halifesi kılan. E ilahümme Allah. Allah ile birlikte başka bir ilah mı var? Qalilen mâ tedekkarun. Ne kadar da az düşünüyorsunuz diyor Allah Azze ve Celle. Ve yine Allah Azze ve Celle kendi nefsini haber verirken kendisinin fayda veren, zarar veren, alan, mani olan, olduğunu belli söylüyor Allah azze ve celle ki bunları Allah'tan başka hiç kimsenin gücü yetmez. Diyor ki Allah azze ve celle ne? Zümer suresi 38. ayet-i kerimesinde ma tad'ununa min dunillah. Allah'tan başka ibadet ettiklerinizi bir görün diyor. İn aradan bi-zurr. Şayet diyor Allah bana bir kötülük dokundurmak istese هل هن كاشفات rihi? onun diyor Allah'ın o zarar vermesini giderebilecek kimse var mı veya onlar yani o ilahlar bunu benden giderebilirler mi av aradeni bi rahmetin veya Allah bana merhamet etse veya rahmet etmek istese هل هن ممسكات onlar o putlar Allah'ın rahmetini tutabilirler mi kul <gülüyor> hasbiyallah de ki Allah bana yeter. <gülüyor> tevekkül edenler de ona tevekkül ederler. Allah Azze ve Celle mahlukatı en güzel şekilde yarattığını beyan ediyor. Ve kainatı mükemmel bir şekilde yarattığının beyanıyla birlikte kendisinin hak ilah olduğunu söylüyor. Diyor ki Gafir, Mumin surisi 64. ayet-i kerimesinde. Allahu LEDİ CƏÄL LAKUM ÜL ARDA QARARA. Sizin için yer yüzünü kalacak yer kılan Allah'tır. Ve seme'ye bina ve gökyüzünü de bir bina şeklinde kılan. Ve sularakum fe ahsena sularakum. Allah sizi en güzel şekilde ne yapmıştır? Yaratmış, şekil vermiştir. Ve razakakum mina tayyibat ve sizi en güzel şeylerle rızıklandırmıştır Allah Azze ve Celle. ذَٰلِكُمُ <gülüyor> اللّٰهُ İşte sizin Rabbiniz Allah budur. فَتَبَارَكُ اللّٰهُ رَبُّ Alemlerin Rabbi olan Allah çok gecedir. Ve yine Allah Azze ve Celle o putların, Allah'tan başka ilah edindikleri o putların acziyetlerini ve zayıflıklarını beyan etmiş ve onların hiçbir şeye Malik olmadıklarını, hiçbir şeye güçleri yetmediklerini söylemiştir Allah Azze ve Celle. Diyor ki, Sübhanahu ve Teala Hac suresi 73 ve 74'te, يَا أَيُّهَا النَّاسُ دُرِبَى مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ Size bir misal verildi, onu çok iyi dinleyin. اِنَّ الَّذ۪ينَ min مِنْ Sizin Allah'tan başka ibadet ettikleriniz var ya, لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَا وِجْتَمَعُوا لَهُ Toplansalar, hepsi bir araya gelseler bile bir sineği dahil ne yapamazlar? Yaratamazlar. Asla! وَاِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ şeyen لَا يَسْتَنْقِذُوهُ Eğer o sinek gelse, onlardan bir şey kapıp gitse ne yapamazlar? Bunu ondan kurtaramazlar. ضَعْفَ طَالِبُ وَالْمَطْلُوبِ İsteyen de aciz, istenen de. نَا Allah اللّٰهَ حَقَّ قدره. Onlar Allah'a gerektiği gibi takdir edemediler. İnnallâhe la kaviyun aziz. Allah kaviydir, yücedir ve aziz olandır Allah subhanahu ve teâlâ. Evet, Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle kendisinin hak ve mübin ilah olduğunu bu şekilde beyan etmiş ve kendisinden başka hak ilah olmadığını ve bunun dışındaki hepsinin batıl ve dalalet olduğunu beyan etmiştir Allah. سبحانه وتعالى